Yeni hayatımızın mesledi saydığımız mevzulardan öldükten sonra dirilme, hayatın hesabını verme haşr-ü neşr gelmiştik. İnsan ruhlar aleminden, maddesiyle zerreler aleminden seyahat ede ede dünyaya gelir bir sürü uğradığı yer vardır. Uğrayıp da, bir sürü adab ve erkana riayet ettiği yerler vardır. Her menzilin, her makamın kendine göre şeyeni vardır, adabı vardır. Nihayet bütün bu yerlere, bu menzillere uğrayıp, konaklayıp bir miktar kaldıktan sonra, oralarda kendinden istenen şeyleri yerine getirdikten sonra, Kafasına, kalbine, ruhuna, duygularına bir kısım şeyleri yazdıktan sonra, kaydettikten sonra, hasenat, duygularıyla kalbini ve kafasını donattıktan sonra veya seyyiat ile berbat ettikten sonra, uğrayacağı yerlerden bir tanesi de öbür alemdir. Bu dünyayı böyle binbir debdebe ve ihtişam ile açan, insanların temaşasını arz eden, onların muvakkaten konup göçmesi için burayı mükemmel bir misafirhane halinde hazırlayan Hazreti Allah, misafirleri buradan göçüp gittikten sonra başka bir alem vardır ki onu da onlara hazırlamıştır. Bu dünyayı böylesine kurmaya muktedir olan Hazreti Allah, bu dünyadan sonra başka bir alemi kurmaya da muktedirdir. Yazıyla, baharıyla, çeşitli nimetleriyle bu dünyayı böyle tezyin eden, ve nimetler insanların enzarına ve lezzet duygularına arz eden Hazreti Allah başka bir alemi de aynı istikamette, aynı keyfiyet içinde hazırlamıştır. İnsanlar burada vazifelerini bitirdikten sonra o aleme gidecekler. Ne var ki ananın karnındaki çocuğa geniş dünyayı anlatmak zor olduğu gibi dünyada sıkışmış başı bacaklarının arasında derbederlik içinde ve perişaniyet içinde kalaklar içinde. İhtiyarlıktan müşteki, hastalıklardan müşteki, gününde cereyan eden hadiselerden müşteki sıkışıklık içinde şu insan adı ahiretin genişliğini cennetin dağını, bağını anlatmak çok zor olacaktır. Bununla beraber sağımızda ve solumuzda gördüğümüz inandırıcı kat'i deliller muvacehesinde Dünyaya gelişimizden daha kati bir kanaatta inanıyoruz ki, burayı bizim için yerinde bir sofra halinde, yerinde bir bahar mahiyetinde, yerinde aşıkların içlerini açan en tatlı temaşagâhlar mahiyetinde, bizim enzarımızı arz eden, bizi burada nimetleriyle doyuran, nimetleriyle kendisini hatırlatan, gücünü ve kuvvetini gösteren, rahmetini gösteren, Hazreti Allah Celle Celaluhu bu merhamete çok muhtaç olan mahlukatına, ebediyet arzu eden mahlukatına ebedi mes'ud olabileceği bir yurdu açacak ve onları ebediyen içinde mes'ud edecektir. Biz ahirete bu hava içinde bakıyoruz. Burada Rabbimizin bütün duygularımıza tattırdığı ve fakat doyurmadığı nimetlerini orada bize vermek ve doyurmak suretiyle Vereceği bir yurda bakar gibi bakıyoruz, ahirete, haşre, neşre öyle bakıyoruz. Kıyametin kopmasına dikkatinizi çektim. Ve bizi burada ihya eden, dirilten, var eden, zerrelerimizi bir araya getiren mükemmel terkipler yapan Hazreti Allah'ın orada da aynı şeyleri yapacağına dikkatinizi çektim. Kendi beyanıyla insanları Allah'ın yaratması çok kolaydır sema ve arzı yaratan Allah insanları da yaratır. Şu sistemleri tesbih tesbihdaneleri gibi bir ipe dizen ve nizam intizam içinde çeviren Allah, insanlar yok olduktan sonra yeniden onların atomlarını bir araya getirip haşr ve neşrine muktedirdir. Haşr ve neşr olduktan sonra asıl mesele ondan sonra başlıyor ki, İnsan bütün bir hayat boyu yaptığı ya bir vizri sırtında taşıyarak oraya gidecek, veya yüzünü ak edecek, alnını da açık tutmaya imkan verebilecek, hava içinde oraya gidecek. Ya bütün eline, ayağına, gözüne, kulağına, diline, dudağına işlediği, kitabet halinde yazdığı, tespit ettiği günahlarıyla, seyyiatıyla oraya gidecek. Günah işlemiş eliyle gidecek. Nasıl dünyada eliyle günah işlemişse her görüşünde o günahını hatırlar. İşlemiş gözüyle işlemiş olduğu günahla oraya gidecek. Nasıl gözüyle işlediği bir günahın hacaletini hayat boyu vicdanında taşır. Ayağıyla işlediği günahın vizriyle ve balıyla oraya gidecek ve bunlar da orada ona şahadet edecekler. Burada her o zuguları gördükçe o günah ve seyyiatı hatırladığı gibi Orada da onlar onu hatırlatacaklar. Evet doğrudur dedirtecekler ona. kuvve hafıza insan, aklı eşya ve hadiselerin esrarına erdiği günden itibaren her şeyi tespit eder. Ne hacalet verici şeyler vardır orada kütüphane halinde, ne de insanın içine icrah verici şeyler vardır yine orada. Sen o kuvve hafızanla gideceksin oraya. Bütün bir hayat boyum. İşlediğin ve şuuraltı ettiğin her şey, adeta psikanalize tabi tutulmuş gibi orada verecek, Orada senin beynin fakülteleri konuşacak, komşunun arazisine uzattığın elini konuşacak, ona doğru attığın adımını konuşacak, tecavüz ettiğin ırzı konuşacak, çiğnediğin namusu konuşacak, paymal ettiğin haysiyeti konuşacak, kıydığın canları konuşacak, bir dil kesilecek bir teyp bandı gibi konuşup duracak Kuvve-i Hâfızat. tespit edilen sesler ve sözler, işlediğiniz şeylerden haber verecekler. Radyo ve televizyonun Fezayıtlak'taki sesleri süzüp süzüp size naklettiği gibi, her şeyi fezada muhafaza eden ve Kuvve-i muhafaza eden Hazreti Allah, kendine has, azametine has, kitaplarla yaptığınız her şeyi tespit etmiştir. Hiçbir şey kayıp olmamaktadır. İşlediğiniz büyük küçük her şey yazılmaktadır. Nereye yazılmaktadır? Uzuvlarınıza yazıldığı gibi yazılmaktan. Nasıl okunacaktır? Uzuvlarınızın size hatırlattığı gibi okunacaktır. Kuveye hafızanızın, hıfsınızın, dimağınızın size hatırlattığı gibi okunacaktır. Hatıranızın size hatırlattığı gibi okunacaktır. Tedayi çağrışım kabiliyetinin size hatırlattığı gibi okunacaktır. Siz yaptığınız şeylerle yüz yüze geleceksiniz. Seyyahat ve hasenatınızla yüz yüze geleceksiniz. Ya hacil, perişan olacaksınız, bütün bir hayatı berbat ettiğiniz için. Veya güvercinler gibi semalara doğru kanat çırpacaksınız, bütün bir hayatı mesut olarak kazandığınız için. Haç-u dediğimiz işte budur. Bütün bir hayatın hesabını verme. İnsan her yere bir kere uğrar. Her yere bir kere uğramanın zaruri neticesi olarak dünyaya da bir kere uğrayacağı kanaatini ısrar ediyorum. O ruhlar alemine bir kere uğradım. el bezminin şarabını bir kere tattım. Bela bezmine bir kere iştirak ettim. O alemi bitirdikten sonra anne karnına geldim. Bir daha tutup onu oraya sokmanız mümkün değildir. Orada her gün ayrı bir alem geçirdim. Bir cansız halinde yaşadığı bir devre vardı ki artık o devreyi atladıktan sonra geriye dönemedim. Canlılık devresini sürdürdüm. Ve sonra dünyaya geldi ama bir daha geriye dönemedim. Gençliğe uğradım. Delikanlılığa uğradım. Olgunluk çağına uğradım. Yaşlılığa uğradı fakat geriye dönemedim. Sıhhatam masar oldu kaybetti geriye dönemedim. Servete masar oldu, kaybetti, geriye dönemedim. İdraka ve kavrayışa masar oldu, kaybetti, geriye dönemedim. İnsan arkada yaşadığı bıraktığım ve ebediyen geriye dönemeyeceği bir sürü alem vardır ki, insanın bir daha dünyaya geriye dönmeyeceğinin alameti ve nişanıdır. İnsan buralara uğradığı gibi başka bir aleme de gidiyor. Fakat uğradığı bu yerlerin her bir yerlerinde, kendi defterine kaydettiği şeyler vardır. Bu kaydettiği şeylerle öbür aleme gidecek, haşr ve neşr aleminden içeriye girecek, kimisi çok geriye dönmeyi arzu edecekler. رَبِّرْ جِعُونَ لَعَلِّي amelu صَالِحًا Rabbim beni geriye çevir belki salih amel yaparım. Yaşlandım, yaşımı başımı aldım. Edebimi takınamadım, sana inanamadım. Karanlık geceleri sana kullukla aydınlatamadım. Kahkaha attım, şen ve şakrak yaşadım. Hayatımı kahvelerde dinamitledim. Lak lak ettim hayatımı öldürdüm. Berbat ettim, kafir yaşadım. Hayvanları dahi utandıracak bir hayat yaşadım. Rabbil ju illa alli amelu saliham. Belki salih amel yaparım. Heyhâte heyhâti limâ Hangi hayattan geriye döndünüz ki bundan da döneceksiniz? Hangi mesafeyi kat ettikten sonra gidip baştan başladınız ki buradan da geriden başlayacaksınız? İş bir kere size fırsat olarak verilir. Değerlendirdiyseniz değerlendirdiniz. Yoksa geriye dönmek mümkün değildir. Nebiler de dönemeyecek. Veliler de dönemeyecek. Kat ettikleri mesafe itibariyle melekler de geriye dönemeyecekler. Gelen gidecek... Gelen kalmayacak ve giden geriye dönmeyecek. Gelmişe, geçmişe ve hale tek hakim olan birisi vardır. O da Hazreti Allah'tır. Geçmişi hali ve geleceği bilen tek birisi vardır. O da Hazreti Allah'tır. Geçmişte işlediğiniz, halde işlediğiniz, işliyor olduğunuz ve gelecekte işleyeceğiniz şeyleri bilen tek zat vardır. O da Hazreti Allah'tır. Sizi buraya getiren burada muvakkaten istirahat ettiren, buradan da alıp başka aleme götürecek olan ve fakat buradaki yaptığınız şeylere göre sizi ya mecur kılan veya muahaze eden Hazreti Allah Celle Celaluhu en... akıbetimizi hayır eylesin. Akhir ve akıbetinizi hayır eylesin. Femen يَعْمَلْ misqal زَرَّةٍ خَيْرًا yara Zerre kadar hayır yapan onu görecek, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar şer yapan olduğunu görecektir. وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِصْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde biz, hak ve hakkaniyeti tahakkuk ettirmek için, yaşamış gönüllerin mükafatını vermek için, ölü ve mürde gönülleri ezmek için, hakkaniyetle, adaletle işleyen bir mizan vaz edeceğiz. Bu mizana göre insanlar mizana vurulacak ve tartılacaklar. Zerre kadar hayrı olan onu görecektir. Zerre kadar şerri olan da onu görecektir. Rabbim seyyatımızı ve şerlerimizi af ve mağfiret buyursun. Hasanatımızı birini bin eyleyerek bizleri şeref yab ve serfir eylesin. Aziz Müslüman, İnsan elde ettiği her mevsim haddi zatında gelecek bir diğer mevsim için bir mahsul mevsimidir. Yerinde bir hasat mevsimidir. Ondan sonraki gelecek mevsim de onun hesap mevsimi olur. Reçber bunu baharda veya yazda çok iyi idrak eder. Tohumuyla, bağışlayın gübresiyle, timarıyla, budamasıyla, aşılamasıyla geçirdiği mevsim bir ameliye, bir iş, bir üf'ule, bir fonksiyon mevsimidir. Orada durmadan işleyen el vardır, çalışan ayak vardır, daima faal ve cevval olan bir dima vardır, gören ve idrak eden bir kafa vardır, her şeyden bir şey çıkarmak isteyen bir insan zihni vardır. Ondan sonra bir mevsim gelir ki, herkes mahsulatını elde ettiği zaman, hasadının başına konduğu zaman, herkes aynı zamanda bir hesabın başına da konar defterlerini açar, girdisine çıktısına dikkat eder, defteri mükemmel kapayıp kapamayacağına dikkat eder. O gün pek çokları defterlerini çok mükemmel kapatırlar. İyi çalışmıştır, hayatını güzel değerlendirmiştir, hayatın birini bin yapmanı vaffak olmuştur. Aynen öyle de, dünya hayatı bir bahar gibi ve hasat edilen bir yaz mevsimi gibim. Her şeyin harmana götürüldüğü bir sonbahar mevsimi gibi insana tevdi edilmiş, vediya olarak verilmiş bir fırsat mevsimidir. <gülüyor> Bu fırsat mevsimini değerlendiren, değerlendirmeyen öbür alemde bunun hesabının başına oturacaktır. Devlet suistimalatının hesabını çok ağır şekilde veriyor. Yanlış işlerinin başına oturduğu zaman ellerini dizine vuruyor ve sonra kapı kapı dolaşıyor, kapı kapı vuruyor. Hatta bu uğurda dilenciliğe temenni çekiyorum? Bir gün gelecek ki şu hayatın hesabını vereceksiniz. Ellerinizi dizinize vuracaksınız. Ah keşke hayatı değerlendirseydik diyeceksiniz. Ah keşke gafilhane gece o döşeklerde yatmasaydık. Ah keşke bir kusurdan dolayı bin kere ahu ah etseydik. Ah seyyatımızda keşke secadelerimizi ıslatsaydık. Ah keşke inleyerek bir hayat yaşasaydık, acı ve ısraplarımızı orada çekseydik, huzur ve saadetlerimiz buraya kalsaydı, keşke emniyetsizliğimiz orada yaşasaydık, emniyet hayatımız burada olsaydı, keşke iniltilerimiz orada bitseydi, oh oh demelerimiz burada başlasaydı, keşke of oflarımız orada olup bitseydi, biz burada sadece şen ve şakrak yaşama imkanını bulsaydık. Deyeceksiniz, bir hesabın başına oturacaksınız ama eğer bir şey yapmadıysanız buradaki hesap hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü o hayattan artık geriye dönme yoktur. Dünyadaki baharı değerlendirmediğiniz zaman bir başka baharı bekleyebilirsiniz. Sonra bir başka baharı da bekleyebilirsiniz. Bir başka mevsimi de bekleyebilirsiniz. Fakat dünya öyle bir mevsimdir ki gider de bir daha gelmez. Bu ahirette öyle bir hesap mevsimidir ki gelir de bir daha omuzunuzdan atamazsınız, altından çıkamazsınız, bin ve iyileşseniz. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, onlar kendi nefislerine helak isteyecekler, de onlara bir helak değil bin helak istesinler, bin helak isteyecekler. Arkasına bakacak geriye dönme imkanı yok, önüne bakacak büyük hesabı bütün ağırlık ve dehşetiyle görecek sağına bakacak, sağını berbat etmiş, soluna bakacak, solunu berbat etmiş, kitap tanımamış, nebi tanımamış, Hava ve hevesine göre yaşamış, Rabbin huzuruna geldiği zaman döşekte yaşıyor gibi yaşamış, döşekte yatmış, camide de yatmış, döşekte esnemiş, camide de esnemiş, dememiş ki döşek benim cesedimin hakkı, camide Rabbimin hakkı, ''Nasıl döşeyin hakkını veriyorum, ey gidi insan, Rabbinin de hakkını vermelisin.'' dememiş bunun. Burada da gafilhane yaşamış, burada da ölü gibi yaşamış, burada da bir kalp taşımamış, burada da bir göz taşımamış. ''Keşke olmasaydım, keşke anam beni doğurmasaydı, keşke yılan olarak dünyaya gelseydim.'' diyecek, şu camide oturmasını bilmeyenler diyecekler bunun. Döşek havası içinde camide duranlar diyecekler. Gafilhane bulunanlar diyecekler. Heyhate heyhat, heyhât limatu tu'adûn. Geriye dönme imkanı olmayacak artık. Allah bize kafa ihsan eylesin, kalb ihsan eylesin. Ben şahsen ölü gönül taşıyorum. Benim mürde gönlümü dehya eylesin. Camiye günlerden beri, yıllardan beri gelen, Rabbisinin karşısında günlerden beri, haftalardan beri, yıllardan beri duran, fakat gökleri ve yeri elinde tutan Rabbinin karşısında, çavuşunun karşısında durduğu kadar dahi tazimle durmayan, ölü gönül mezar taşı gibi insan, bu haliyle Rabbin huzuruna nasıl gelir, nasıl durur, nasıl utanmadan durur, bunu doğrusu akıl aldırmak mümkün değil. فَحَصْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Ağzını açmış dehşet salan korkunç bir hesap günü. İflahınızı kesecek, ayaklarınızın bağını çözecek. O sizi intizar ediyorken resul hiç Ekrem hiç hıçkıra, hıçkıra ağlıyordu. Siz neredesiniz desem size hakkım değil midir? O ki geçmişi ve geleceği, geleceği mağfiret edilmiş Nebim. O ki göklerin ve yerin tek serfiraz insanım. O ki yüz hürmetine bütün varlık, onun sayesinde varlığın neşvesini tatmış yokluktan varlığa çıkmış. O insanlığın yüzünün akım. Hayatın muhasebesini içinde taşır. Ah keşke ben ağaç olsaydım, kesse biçselerdi, insan olmasaydım diyor. Çilmizi de öyle diyor. <gülüyor> keşke insanların binalarda kullandıkları ağaçlardan olsaydım. İnsan olmasaydım. Çünkü insanlık çok ağır bir şey. Bunu hayranca yaşamaktansa ağaç olsaydım. harşa o en nezih şekilde yaşadı. Nefsim adına söyleyeyim onu. Keşke ağaç olsaydım. Ve seyyidine Hazreti Ebubekir'de ciddi ve derin bir telehüf, ciddi ve derin bir ısrar, ciddi ve derin bir teessür. Ağacın başındaki kuşu görünce şöyle diyor, Ne mutlu sana kuş diyor. Kuşsun daldan dala uçuyorsun. Çişeye ve meyveye konuyorsun. Yiyorsun, keşke ben de senin gibi bir kuş olsaydım da insan olmasaydım. Zira omuzum mesuliyeti müdrikim. İnsan insan gibi şuurlu olur. İnsan Rabbin karşısında durma havası içinde durur. En azından dünyevi büyüklerinin karşısında edep takındığı gibi Rabbin karşısında edeple bulunur. Bir yerde olmasa bile fakat bir yerde gönlünü onun mehabet ve mehafetiyle doldurur. Zira o gönlün hayatına bağlıdır. Bununla beraber hayat olmayan bir gönül ölüdür. Allah önü gölü gönüllerimizi ihya buyursun. Amin. Hangi zahabinin sinesine girsen, hepsinin gönlünde aynı sırabı, aynı sırabın mevcelenip durduğunu göreceksin, müşahede edeceksin. Hayat, mesuliyet getirici bir şeydir. Ve insan bu mesuliyetle dünyaya gelmiştir. Dünyaya avağını atar atmaz daha mesul ve mükellef olmuştur. Her işin mevsimi ve vakti gelince onun altına girecek ve yapacak, her kaçınması gereken şeyden de kaçınacaktır. Ve böylece ağzını açmış kendisini intizar eden, hesap gününe karşı kendisini hazırlamış olacaktır. Defterini sağdan alma kendisini hazırlamış olacaktır. Mizan dağır basma kendisini hazırlamış olacaktır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ yara. Atom ağırlığı hayır yapan onu görecektir. Ve bir o kadar şer yapan muhakkak o da onu görecektir. Ben böyle derken siz, bütün bir hayat boyu irtikap ettiğiniz atomlar ağırlığında, moleküller ağırlığında, vücudunuzun ağırlığında, kaf ağırlığında, devrez tepesi ağırlığında işlediğiniz seyahat ve hataları, bir sinama şeridiyle gözünüzün önünden geçirir gibi geçiriveriniz. Eğer onlar sizin vicdanınızda bir burkuntu meydana getiriyorsa, size of dedirtiyorsa kalbinizde iman taşıyorsunuz demektir. Yoksa rica ederim şakayı bırakalım. Camiye gelirken evvela nasıl olunması lazım geliyor ama hava içinde gelelim. Günahlarımız bize of dedirtiyorsa, hasenatımızda içimize bir inşirah salıyorsam. Seyyatımız gece bizi uzut, uyutmuyorsa, hatalarımız ayaklarımızın bağını çözüyorsa, işte bir şey taşıyoruz demektir. Yoksa mesele çok ciddidir. Ben haşa siz şunu taşımıyorsunuz demeyeceğim. Fakat meselenin şaka tarafı yoktur. Buraya geldiniz, bir hesap vermek üzere başka bir aleme gidiyorsunuz. Geriye dönmemek üzere gidiyorsunuz, bıyıklarınıza bir nazar atfediniz, ben beyaz oldum. Ölüm beyaz kefenini başınıza sardı. Boynunuza takılan zincirle süratle o tarafa doğru çekiliyorsunuz. Babanın düştüğü çukura düşeceksin. Dedenin düştüğü çukura düşeceksin. Adını sanın, unuttuğun atalarının, ecdadının düştüğü çukura düşeceksin. Senden gelen sonra gelenler de senin arkandan dökülecekler. Ve herkes hesap vermek üzere Rabbin huzuruna çıkacak. Ve o gün... O gün mesele o kadar inceden ince ele alınacak ki, Müslim-i Şerif'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde mizan bir kuruluş kurulacak ki, boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını alacaktır buyuruyor. Onun için dahi mizan vaz edilecek. Diyecek ki Rabbim boynuzlarıyla bana yer yer göründüğü zaman benim içimde burkuntu meydana getirdiğim. Elinde silah, sokaklarda, eşkıya gibi gezenler düşünsünler. Halkın ırzını, namusunu ve milletin varlığını tehdit edenler düşünsünler. Boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını alacak mizan o kadar ince işleyecek. İnsanlar o kadar derinden derine hesap verecekler. Allah Rasûlü bir başka hadisinde şöyle buyurur. Bir kadının cehenneme girdiğini gördüm. Eve bir kedi bağlamıştım. Açıp salıvermiyordu ki o kediyi yerdeki otlardan otlasın, gıdasını temin etsin. Evde de ona bakmamıştı, unutmuş veya başka şey yapmıştım. Zavallı hayvan acından ıstırap çekmiştim. İşte bundan dolayı bu kadın baş aşağı cehenneme giriverdi buyuruyor. Bir tek kediden dolayı dahi baş aşağı cehenneme girdi diyor. Miraç'ta misal alemine ait levhalar resul Ekrem'e gösterilirken, o güne kadar olmuş ve daha sonra olacak hadiselerin kaderi, levhaların Resul-i Ekrem'e gösterilirken bu manzarayı gördüğü gibi birden şu tatlı sevindirici manzarayı müşahede ediyordum. Bir bahi, bir şakî veya şakîyem, bir kuyuya indi su içtim. Çok ciddi susamıştım. Çöl ciğerini yakmıştım. Dışarıya çıktığı zaman kuyunun başında dilini dışarıya satmış bir kelvin dolaşıp durduğunu gördüm ve tekrar kuyuya daldı, ayakkabısını su doldurdu, dışarıya çıkardı. Maruz kaldığım şeye maruz kalmış bu hayvancık, dedim. Köpeğin ağzına suyu götürdü, içirdi. Bu da bundan dolayı cennete girdi, buyuruyor resûl Sallallahu aleyhi ve sellem. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ yara يَرَهُ وَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Nohutlar insanı baş aşağı getirecek bir tane ile yıkılıp giden insanlar olacak. Ve çok cüz'i şeylerde insanın belinin doğrultulmasına vesile olacak. Çok cüz'i hayırlarla insan kurtulabilecek. Çok cüz'i şerlerle de ebediyen yok olacak, mahluk perişan olacak. Kötü akıbet ve encamdan, Rahim olan Hazreti Allah, merhameti uzmasına bizleri bağışlasın, affeylesin. Bu... Hususü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye naklettiği zaman topluluk içinde birisi vardı dedi ki ya Resulallah benim kapında çalıştırdığım hizmetçilerim var. Fabrikalarında işi çalıştıran, hakkını vermeyen ve insanoğlunu canavar haline getiren, canavar olması için lazım olan zemini ve imkanları hazırlayan bu mevzusu istimal edenlerin kulakları çınlasın. ''Ya Resulallah kapında çalıştırdığım insanlar var, yerinde bunlar bana isyan ediyor, baş kaldırıyorlar, dinlememezlik yapıyorlar, ben de yerinde bunları azarlıyor ve dövüyorum, keyfe bihim halim.'' ''Benim halim bunlarla nasıl olacak ya Resulallah?'' diyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor, ''Onların sana isyanıyla senin onlara karşı azarlaman ve tehdibi muvazeneye vurulacak.'' Alacakları varsa perişan olacaksın, alacağın varsa da alacaksın. Adam gerisin geriye döndü ağlayarak gitmeye başladım. O giderken Resul-ü Ekrem Allah'ın adaletle işleyen mizanını vaz edeceği ayetini okuyordum. Ve sonra o zat tekrar döndü Resul-ü Ekrem'in huzuruna geldi. Ya Resulallah inni uşşidu ke ennehum kulluhum ahrar. Benim için bundan başka çare yok. Ya Resulallah şahit ol, onların hepsini salıverdim, hürriyete kavuşturdum. Ellerine ne geçerse alsın gitsinler ve hepsi onların diyordu. Yanında çalıştırdığı esirlerine ve bendelerine. İnanan insanın vicdanında oraya inanma bu, der bu der derin bir tezir inşa ediyordu. Cenab-ı <Gülüyor> Hak bize de inandırsın. Nasıl olmasın ki? Nasıl dünyanın müflesi vardır, de öyle müflesi vardır. Nasıl öyle düşünmesin ki, bir sürü azanatla oraya gidecek ama vereceği çok şey varsa şayet, elinde bir şey kalmadan mahkeme-i kübrada, mâdeley-i müflis olarak kaç ve neşr Müflis olarak sağa sola sevk edilecektir. Bir gün bunu da Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sorar. اَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ Müflis kimdir bilir misiniz? Sahabi der ki, اَلْمُفْلِسِ مَنْ لَا ve وَلَا مَتَعَلَى el mal la dirhamen ve la müflis parası altını gümüş olmayan meta olmayan memleket olmayan insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. El müflisü men yeti yawm el kıyameti ve sıyamin ve zekaten ve yati kad şetema ve kadzafe hada ve mal ve ve Müflis sizin bildiğiniz gibi değildir. Dünyada iflasın çaresi vardır. Siz diyorsunuz ki müflis meta olmayan, dirhem, dinar olmayan insandır. Böyle bir müflisin çaresi vardır. Böyle bir iflasa çare bulunabilir. Böyle bir müflis yeniden işe konulur. Böyle bir müflise bazıları yardım eder. Böyle bir müflis kendisine yapılan bu yardımları değerlendirir ve durumunu kurtarır. Müflis o değildir. Müflis mahkemeyi kübra'ya namazla gelir. Hayatı boyunca namaz kılmıştır. Müflis mahkemeyi kübraya oruçla gelir. Hayatı boyunca oruç tutmuştur. Müflis mahkemeyi kübraya zekatla gelmiştir. Aksatmamış bütün ömrünün zekatını vermiştir. Buraya kadar söylüyor Resul Ekrem. Ben ilave edeyim isterseniz. Çünkü o kapıyı açmış oluyor. Müflis aynı zamanda hacını yapmış olarak gelir. Sadakasını vermiş olarak gelir. Haramlardan kaçınmış olarak gelir. Ama müflis şu vaziyette gelir. O birini azarlamış, sövmüş, saymıştır ona. Müflis birisine iftira da bulunmuştur. İşlemediği bir şeyi ona ispat etmiştir. Müflis birinin malını yemiştir. Müflis birinin kanına girmiştir. Müflis birisini dövmüştür. Ve huzuru Rabbül Alemin'e gelince, onun hasenatı alınır, namazı, oruç, zekatı alınır. Öbürüne verilir de o büyük sermayeye sahipken eli açık kalır ve iki büklüm olur. İşte müflis budur diyordum. Bu sahabinin belini iki büklüm yapıyordum. Falana el kaldırdık, filana yanlış baktık, filan için gözümüzü kırttık, filan için yüzümüzü ekşittik, bütün bunların hesabını vereceksin. Zira muciz beyan Kur'an, وَيْلُنْ لِكُلْ هُمَزَةِ mazatil لِلَّذ۪ي جَمْعَ مَالًا وَحَدَّدَهُ Yazıklar olsun o insana, hümeze yapana yazıklar olsun, yüz iş mizazıyla başkalarını kırıp geçirenlere, taan ve teşhide bulunanlara Allah'ı ve istihza edenlere yazıklar olsun diyor Kur'an-ı Kerim. Yuf olsun onlara diyor, mahkeme-i kübrada yaptıklarını bin kat acısını görecekler orada. İşte bu müflistir. Hafizanallahu <gülüyor> eiyyakum. İbadet-ü taat yapıp da insanın orada perişan ve derbeder olması ne acıdır. Şu urlu mümin, uyanık mümin, şu dünya hayatını bir fırsat, bir ganimet bilerek, onu çok iyi değerlendirerek, omuzunda bir vebal olmadan Allah'ın huzuruna gidecek, gitmeye çalışacak, hesabın mesuliyetini ve ağırlığını ve hesabın neticesi olan azabın ağırlığını omuzundan atmaya çalışacak. Rabbin huzuruna öyle gidecekler de olacaktır. Cenab-ı Hak onlardan eylesin. Dar bir dairede nebiler nebisinin ifade buyurduğu, o nurani münevver bahtiyar mutlu topluluğa bizler zeril Çok çetin, çok zordur. Aşılmaz bir tepedir oraya gitmek. Kur'an-ı Kerim onu da anlatırken akabedir ona. وَمَا ma مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَٓا اَوْ اِطْعَامٌ fi يَوْمٍ ذ۪ي يَتِيمَنْ ذَا مَقْرَبَهْ اَوْ مِسْكِينَنْ ذَا مَتْرَبَهْ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٓئِكَ أَسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Defterini sağ tarafından alacaklar bunlardır. Hayatı tamamen aşmış insanlar, kendini aşmış insanlar, beşeri garizelerini aşmış insanlar, hayvani duygularını aşmış insanlar, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükselmiş insanlar yemese, içmese yaşayacağına inanıyor, fakat Rabbinden kopuk olursa yaşayacağına inanmayan insanlar, her an kalbiyle ahiret alemini rassat eden insanlar, etrafını gören insanlar, fakire el uzatan insanlar, miskinin elinden tutan insanlar, Allah'a inanan, haçre neşre inanan insanlar ve bu inancın mesuliyetini içinde taşıyan insanlar, bu akabeyi yaşmış saadete ermişlerdir. Bu salih zümreye bizler ilhak eylesin Rabbim. Hesabı hafif şekilde atlatacak, hatta ona hiç maruz kalmayacak tarihlerde olacak ile ben buraya girmiştim. Sahih hadislerinde, muhtemel hadislerinde şöyle buyurur... ...Ve Rabbi en yüthilel cennete min ümmeti seb'ine elfen... وَمَعَ كُلْ أَلْفٍ أَلْفٍ Aleyhi ve sellem Rabbim bana vaad ettim, ümmetimden yetmiş bin insanı hesaba çekmeden cennete koyacaktır. Başka bir rivayette resul Ekrem bu beşareti verince yetmiş bin insan, yetmiş bin insan, asabın sayısının yüz bine bali olduğunu söylüyorlar. Eğer onların hepsi hesap görmeden cennete gireceklerse, bu mevzuda bizim hissemiz bilmiyorum sallallahu ü Ekrem bunu beyan buyurduktan sonra kendisi saadet hücresine girdi ashab mescidin içinde meseleyi müzakere ediyorlardı. Aralarında konuşuyorlardı, kimlerdi bunlar diyorlardı. Ashab da öyle derin bir muhasebe duygusu var idi ki hiçbirini kendisini çok mükemmel mümin görmezdim. Müminlerin en mükemmeli ki onun müminlik mükemmeliyetini bizzat Rasûl-ü Ekrem koruyordum Hz. Ebu Bekir'e tek sahabim diyordu benim. Hazreti Ömer ona iliştiği zaman benim ashabımı bırakmayacak mısınız diye haşlamış Hazreti Ömer'im. Benim asabıma dokunacak mısınız diye haşlamış Hazreti Ömer'im. Tek asabım dedi Ebubekir Bekir. Saif neif Ebubekir Bekir. Müslümanlığın adını insanlık semasında duyunca la ilahe illallah do bezme girene Bekir. Bana büyümet gerek dedi an Resul Ekrem, Elini göğsüne koyup ben varım diyen Ebubekir. Bekir. Bana hicret gerek, ben varım ya Resulallah diyen Ebu Bekir. Benim bu gece korunman lazım, ben varım ya Resulallah diyen Ebu Bekir. 7-8 yaşındaki kızını ben varım ya Resulallah deyip veren Ebu Bekir. Babasının bütün mamelekini sıtlayıp Resul-ü Ekrem'e götüren Ebu Bekir. Çoluk çocuğunu her şeye hakka verdim, bir şey bırakmadın mı? Bırakmadım, onları Allah'a bıraktım diyen Ebu Bekir. ''Ya Resulallah bana bir dua öğret de cennete gireyim.'' diyor. ''Kul'' diyor resul Ekrem. ''Bana bir dua öğret de okuyayım, cennete gireyim, ödüm kopuyor cehennemden.'' ''Neredesin?'' ''Kul'' diyor Resul-i Ekrem. ''Rabbi <gülüyor> inni zalemtu nefsim.'' ''Allah'ım nefsime zulmettim.'' Kim nefsine zulmediyor? ''Fazirili'' <gülüyor> ''Büyük günahlarımı afiret et.'' ''Fe innehu ne illa وَرْحَمْنِ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمِ <gülüyor> Resul-i Ekrem sadık dostuna bu duayı öğretiyor. Günah işledim, çamura girdim, bataklık içindeyim. Ben müzdibim, sen de gafur ve Rahib olan Rabbimsin. Beni mağfiret eyle, bana merhamet eyle, duasını öğretiyor. Namazda bu duayı oku diyor sen. Allah sana böyle mağfiret edecek. Ben tekrar sana sorayım neredesin? Nerede olduğum belli, benim de senin de nerede olduğumuz belli. Bize bir şefaat el uzanmazsa baş aşağı cehennemde olduğumuz belli. Geceyi gafletle geçiren insanın nerede olduğu belli. Belli ama sadece bir inayet bekliyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a söz verdik. Muhammedur Resulullah diyoruz. Vaat Peymanı yeniledik, durduk. Buna sadakat içindeyiz, bundan başka da bir meslekimiz yok. Çekildiği zaman baş aşağı cehenneme düşeriz. Hafizan Allahu iyiyakum. Aziz Müslüman, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Yetmiş bin kişinin ümmetinden cennete hesapsız, azapsız gireceğini söylüyor. Ashab buna sahip çıkmıyor. En nadide cemaat. فَعْرِ كَائِنَاتَ Efendimiz خَيْرُ Karni قَرْنِ اَلَّذِ Asırların en hayırlısı benim içinde bulunduğum asırdır, diyor. ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ Sonra da ondan sonraki asır. ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ Sonra da ondan sonraki asır. İnsanı en hayırlı asır benim içinde bulunduğum asırdır, diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla beraber böyle bir beşarete asrâf sahip çıkmıyor. Aralarında konuşuyorlar. Kimisi diyor ki, ...o nasıl henüz dünyaya gelmemiştir. Ben kendi günahıma bakıp da hani gelecek nasıl, gelecek nasıldır diyorum. Onu sizin içinizde arayamam ben. Hazreti Muhammed'in davasına omuzlanacaklar sizin hele kırkını açmışların içinde katiyen olamaz. Onlara hareket eden mezar taşları nazarıyla bakıyorum. Ben de şu aranızda gördüğünüz çocuklara bir bağlamışım. Gelecek nasıl diyorum. Ve birinin eteklerinden tutacağım... O sayede kurtulacağımı ümit ediyorum. Saçını başına artmış ama için olgunluk gelmemiş. Gafiller de onlardan birinin eteğinden tutulur, tutunursa belki kurtulur. Gelecek nasıl diyor Saabit? Anaların karnındadır da biz olamayız diyor. Neden? Çünkü içki yasak edileceği ana kadar içtik. Halbuki İslam diyor ki, sizin cahiliye devrinde işlediğiniz şeyleri Allah affediyor diyor. Mahkaza etmeyecek sizi. Çünkü diyor biz harbettik, manası sarbettik. Çünkü birbirimizi kırdık, geçirdik. Kılıç kullandık birbirimize karşı. Biz değiliz, o gelecek nesildir diyor. Kimisi de diyor ki ilk planda Resul-i Ekrem'e inanan insanlardır. Herkes kapısını kapadığı zaman, Resul-i Ekrem kendisine müracaat ettiğinde beyhude yorulma kapılar sürmelidir dediği zaman Resul-i Ekrem'in etrafında halıka teşkil edenlerdir. Onların sayısı çok azdır. Kimisi daha sonraki asırlarda nur devri olarak onlar zuhur edeceklerdir diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden döndü işlerine geldi. O neslin kim olacağını söyledi onlara. Allah'a tam tevekkül olan, esbaba peresliş etmeyen, Allah'tan gayrı mabud tanımayan, iki kere iki eden katiyetinden, riyazi katiyette Allah'a inanan, hatta kollara bağlanan bentlere bir bağlamayan, muskalara bel bağlamayan, efsunlara bel bağlamayan, duvarlara bel bağlamayan, Haş-ı şey Efendinizden mermi olan dua değil, hocaların yazdıkları şeylere bel bağlamayan, sadece ve sadece Allah'a itimadı olan insanlardır. <gülüyor> ve bu beşaretin arkasından şu beşareti de verir. Aynı zamanda Rabbim her binle beraber yetmiş bin daha lütfeyledim. Allahu alem bu ilk yetmiş bin şefaat edecek bir topluluktur. Khususuyla her devirde gelen mücedditlerden ve müştehitlerden, kıyamete kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakat içinde yaşayan, şefaat edecek bir cemaattir. Her bine yetmiş bin ilave edilen ise şayet, bunlar da inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle, Rahim olan Hazreti Allah'ın sonsuz rahmetiyle, hesapsız, azapsız cennete gireceklerdir. İşte bunun içinde olmaya çalışın, bunun içinde olmaya çalışalım. Ben haddi bu hadisi iki 2 gün evvelkin arkadaşlar arz ederken kendim hakkında düşündüğüm şey şudur. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki: Ben cennete en son girecek insanı çok iyi biliyorum. Yani görüyor gibiyim. Şu kadar zaman cehennemde yandıktan sonra kalbinde iman vardır. O ateş kalbine dokunmayacaktır. Anlı sence etmiştir, ateş anlığını yakmayacaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam beyan buyuruyor. Ayaklarından giydirilen ayakkabıdan ötürü beyni kaynayacak, kafasının içinde. Bu şiddetle azabı duyar olan, bu veya başkasın, azabını çektikten sonra çıkacak, cehennemden çıkacak, azaptan kurtulacak. Kendim hakkında düşündüğüm şey budur. Deyeceğim ki Rabbim, beni şu karşıda görünen bir ağaç var, onun altına adı versen. Ben hakiki mü'min olamadım, onu içimde yaşayamadım. Gafil geçirdiğim gecelerin sayısı la ad ve la yuhsadır. Hevesat-ı kapıldım, senin için niyemedim. Aşkın bir noktada kalbimi durdurmadım. Ben senin aşkınla şehit olamadım, gaflet içinde yaşadım. Huzuruna geldiğim zaman nice defa esnedim, gerindim. Orada da nasıl durulması, ne oturulmasını bilemedim. Hakkım yoktur beni cennete koy demeye, utanırım. Esret bin Kays gibi. Tekrar edeyim size. Hayatını namazla geçiren insan ve ayakta bir ağaç gibi dimdik daima damının bacasında kıyanda görülen insan, başını yere koyup bir velinin kucağında ruhunu Allah'a teslim ederken hiç hıçkıra, hıçkıra ağlıyor. Yanı başına gelen tabi'in soruyor bu büyük tabi'ine. Ebu Bekir Ömer Osman'ı Ali'yi görmüş bu tabi'ine. Gece de Kur'an'ı iki defa hatmeden bu tabi'ine. Kafası büyük bir hukukçu gibi işleyen Kur'an'dan hüküm istinbat eden bu tabi'ine. Hayatı bir melek gibi nezih geçen bu tabi'ine soruyor. Niçin ağlıyorsun, günahlarından mı korkuyorsun? Tevezüm ediyor. Keşke günah olsaydım. Ben baş aşağı gitmeden küfürden korkuyorum diyor. Sen hiç korkuyor musun? Hiç korkuyor musun? Ben baş aşağı küfürden korkuyorum diyor. O böyle düşünüyordu kendi hakkında. Allah ve iyakum. Ne kadar ölü gönüller haline geldik. Ne kadar mahvu perişan olduk. Doğruyu gelecekte arayalım. Gelecek nesil içinde arayalım. İstikameti gelecek nesil içinde arayalım. Meseleyi sadece namazına bağlayıp onun teferruatıyla her şeyi halledeceğiz. Belki bir vazife yapmış Allah onu da ve mafiyet buyursun. Zavallı gafil mümin, zavallı perişan mümin, zavallı çocuk mümin, 60 yaşında on yaşındaki devreyi yaşayan zavallı çocuk mümin, bir türü ka kalbini inkişaf ettiremeyen, kafasını inkişaf ettiremeyen, çocukluklarından kurtulamayan, eğlencelerinden oyuncaklarından kurtulamayan, mescitte dahi onları yaşayan zavallı mümin. Cenab-ı merhamet ve mağfiret buyursun, başka bir şey diyemem. Tedbir etsin diyemem, tedbir etsin diyemem, baş aşağı getirsin diyemem. Bundan Allah sığınırım, kafirler için bile öyle dua etmiyorum. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. İrşat ve hidayet eyasını. Ben yetmiş bin ona madrup yetmiş binden bahsediyordum. Resul-i sallallahu aleyhi sellem yetmiş bine muzam yetmiş bin daha inşallah cennete girecek buyuruyor. Ve inşallah bunun içinde kıyamete kadar dine hizmet etmiş nesih nesillerin bulunması memur olduğu gibi neslimiz de bulunur. Ve biz de onların yanında yanı başında bulunmak suretiyle istifade ederiz. Ağaçın dibini gözetleyen nefsim onların içinde bulunmak değil. Ben de diyeceğim ki ya Rabbi belki bana bir ağaç rütbe edeceksin. Ben o nesih nesil içinde bulundum. Onlarla hemden ve hem hal oldum. Onlara bir şeyler anlattım. Halk beni zahid zannetti. Gafletimi de ketmettim, günahlarımı söylemedim. Seyahat, manikah, olmadıkları için ben iyi bir mümin zannettiler. Onları zanlarında yalancı çıkarma, hesapsız azapsız cennete koyduklarını zanlarında yalancı çıkarma. Beni de şöyle ağacın altına al, lutuflandır diyeceğim. Ben kendimi daima öyle görüyorum. keşfedebildin mi? Halini anlayabildin mi? İçini tanıyabildin mi? Ahirete hazırlanabildin mi? İçine korkuyu koyabildin mi? Reca ile gönlünü donatabildin mi? Ben halimin muhasebesini yapmakla mükellefim. Senin defterini kurcalamak bana düşmez. Ben sadece burada sana bir şifre çekerim. Hesabını sen yapacaksın. Zira orada senin defterini senin hesabına yazdıracaklar. Veya o defterini peyk haline getirecek seni üzerine bindirip cennete koyacaklar. Allah seni cennete ithal eylesin. Allah senin seyyatını affeylesin. Kusurlarından dolayı seni muahaze etmesin. Senin hakkında diyeceğim de budur. Bu ağızın dediği şey senin için ne kar eder onu da bilemiyorum. Aziz Müslüman... Gideceğin yer ve karşı karşıya yakalacağın şeyler çok çetin, ve aşılmaz şeylerdir. Allah o günü de anlatırken kasemle senin huzuruna getiriyor. فَلَا رَبِّيْكَ لَنَخْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنُحْتِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّاً ثُمَّ لَنَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ يُحْمَشْدُهُ الْرَّحْمَٰنِ يَتِيمٌ ثُمَّ لَنَحْنُ وَاِنْ مِنْكُمِ اللّٰهَ عَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّنُنَ جِلَّذ۪ينَ تَقَوْوَ نَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪ي هَا جِس۪يّا Sadakallahu'l-azîm. Müttakî takvasıyla cennete haş ve neşredecek. Ve herkes için Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yemin ederim ki Allah diyor. فَا رَبِّكَ حَبِبِي yüce peygamberim nefsime izafe etmek ile kendisini şereflendirdiğim Muhammed'im, sana yemin ediyorum ki, senin Rabbine yemin ediyorum ki, şeytanlarıyla beraber onları haşr ve neşr edeceğim. Kendilerini baştan çıkaran tağutlarla mahşere alacağım. Dini hayatlarına kastedenlerlem, kalbi hayatlarını dinamitleyenlerle, Nesilleri mahveden Firavun ve Nemrutlarla beraber onları haşredeceğim. Kasem ediyorum haşredeceğim. Summalanuhziranhum <gülüyor> haula cehennem ecie. Sonra onların bütününü cehennemin etrafından ayaklarının bağları çözülmüş dize gelmiş toplayacağım, ihzar edeceğim. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ اَيُّهُمَ شَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِتِيَّ Sonra nesil ve nesil, çeşitli nesiller arasında, çeşitli milletler arasında, yaşamış asi ve tahi cemaatlerin, hangisinin daha asi ve tahi olduğunu onların içinden çıkaracağım, nez edeceğim, her cemaat içinde tağutlar vardır, onları ayıracağım. Bu millet necip bir millettim. Allah'ın yüce adını yüceltme istikametinde mücadele ve mücadele yapıyordum. Bu milletin içinde Rusya hesabını aparsa toplayanlar, Çin hesabını aparsa toplayan hain ve alçaklar da vardır. Binaenaleyh bir milletin içinde böyle olduğu gibi bütün milletlerin içinde vardır. İşte bunları da ayıklayacağım. Sokaklarda mau mau diye dolaşanları ayıracağım. Lalin lalin diye serfürü edenleri ayıracağım. Milletin varlığına ve bütünlüğüne kastedenleri ayıracağım. ثُمَّ لَنَنْ زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَتِينَ اَيُّهُمَ Hangisi Rabb'e karşı daha fazla serkeş? Kim karşı saygısız? Mescide karşı saygısız? Cemaate karşı saygısız? Milletine karşı saygısız? Vatan bütünlüğüne karşı serkeş ve saygısız? Ayıklayacağım onları. وَمْتَذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılın ey mücrimler diyecek. Günah işleyenler diyecek. Günahtan başka bir şey bilmeyenler diyecek, layıklayacak Allah cehennelerine. Ve in minkum illavariduha kana ala rabbika hatman İçinizde cehenneme uğramadık hiçbir insan kalmayacaktır. Sonra cennete girecekse cennet kadar zevk edebilmek için herkes oraya uğrayacak. Ve herkes orayı bir kere görüp geçecektir. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا Habibi Zişan'ın bu da senin Rabbin bir kazıye-i muhkeme haline getirdiği bir husustur. Değiştirmeyeceği bir husustur. Sabit bir hakikattir. Herkes ve hem oraya uğrayacaktır. Ekrem sallallahu ü Ekrem buyurur ki, şiarul mü'mini yevmel kıyameti ala sırat sellim sellim. Kıyamet gününde, mahşerde, sırat üzerinde müminin alameti ve nişanı şudur. Sellim sellim diyecek. Selamet ver Allah'ım, emniyet ve esenlik ver Allah'ım diyecek. Çengellere takılıp kalanların yanı başında. İçindeki cehennem, öbür cehenneme kendisini çekip götürdüğü, insanların yanı başında müminin şarı ve parolası. Sellim, sellim Allah'ım! Allah'ım emniyet ver, huzur ver, saadet ver. Khlas ver, kurtuluş ver Allah'ım diyecek. Emniyet Allah'tan dileyecektir. ثُمَّنُ نَجْجِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْوَ نَذَرُ الظَّالِم۪ينَ Herkesi oraya uğratacağız. Fakat sonra müttekillere necat vereceğiz. Hayat hayata ait sırları kavrayanlara necat vereceğiz. Eşya ve hadiselerin sırlarını akıl erdirenlere necat vereceğiz. Olup biten şeyler karşısında kendisine çeki düzen verenlere necat vereceğiz. Ve zalimleri doğru da dize gelmiş terk edivereceğiz. Nutukları tutulacak, tek kelime konuşamayacaklar. Bir şey beyan edemeyecekler. Ellerini kollarını kaldıramayacaklar, iş yapamayacaklar, metruk halde kalacaklar. Tüm menuna cilladinettaqwa nazaru zalliminafiha jisiya. Allah ve iya kum. Allahım hafizna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Aziz Müslüman, mümin sallim sallim diyerek rekör ayıp adire çalışacak. Nasıl demesin ki? وَقُوْدَهَا النَّازُوَ الْحِجَارَهُ اِدَّتْلِ الْكَافِرِينَ diyor Kur'an. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. İnsanlar ve taptıkları taşlar, putlar, taptıkları totemler olan cehennem. Onun üzerinden geçerken nasıl sellim sellim demesinler. Nasıl demesinler ki orada çayır yanan insanlar var. اِنَّ kafarû كَفَرُوا بَآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَذِجَدْ كُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ كُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوكُ الْعَزَابِ صَدَقَ اللّٰهُ Onlar ki ayetlerimizi inkar ettiler. Ay doğdu, battı, bir şey anlamadılar. Güneş doğdu, battı, bir şey anlamadılar. Bahar geldi, yaz oldu, otlar bitti, meyve oldu. Meyveler ağıza güldü, ağız meyveye güldü. Bu ayetlerden bir şey anlamadılar. Bir sipermanla karnına girdim. Döl yatağında gelişti, insan oldu, bunu gördü, bir şey anlamadılar. Astronomiye baktı, bir şey anlamadılar. Fiziği tetkik etti, bir şey anlamadılar. Kimyanın esrarlı kanunları içine girdiler, bir şey anlamadılar. Ayetlerimizden anlamadılar da inkar ettiler. Bu ayetlerden anlamadıkları gibi Kur'an'ın ayetlerinden de bir şey anlamadılar. Odun olarak yaşadılar, bu odunların yeri olarak oraya kondular. İnne allazina kafarû <gülüyor> biâyatena sawfa nuslihim nâra. Onları yakında cehenneme yastay vereceğiz. İtib dolduru vereceğiz. Ağaç gibi yaşayanlara. Yayıb içip sadece zevkine bakanlara. İnsanı melekelerini köreltenlere ve güdükleştirenlere. Allah kendilerini insan olarak yarattığı halden insanlık kıameti kıymetine uygun hareket etmeyenlere Allah böyle muamele yapacaktır. Sövün usluyım Nara. Kulla ma nadiyet jiludum, bddl Ne zaman onların etleri ve kemikleri pişmiş bir kemik gibi olgunlaşacak, cayır cayır yanacak, değiştirecek yenisini giydireceğiz. Liyazu azab, azabı tatsınlar diyem. Her günkü füzuli zevklerine mukabil, her gün bu azabı tatsınlar diyem. Azaplarını dünyada görmediklerinden ötürü ahirette tatsınlar diye. Israplarını burada yaşamadıklarından ötürü orada yaşasınlar diyem. Allah Celle Celaluhu azabı tattıracak. Allah bizi muhafaza buyursun. <gülüyor> Muhterem Müslüman, tekrar bir kutsi hadiste meseleyi fezzekâlin de arz edeyim. La ecma'u amneyn ve la ecma'u beyn havfeyn. Ey bütün bir hayat boyu emniyette yaşayanlar! içlerinde ahirette ve hesaba ait hiçbir endişe taşımayanlar! Bu hayata gelişin bir de hesap dönemi vardır, bunu akıl erdiremeyenler! <gülüyor> ahirette onlar için emniyet vahis mevzu değildir. Ve tekrar sesleneyim! Ey bütün bir hayat boyu endişeyle yaşayanlar! İnsan olduklarına çok defa nedamet edenler, pişmanlık duyanlar! ama ellerinden gelmediği için geriye dönmek ve insan olmayarak gelmek ellerinden gelmediği için sadece Allah'a karşı ağlayıp sızlayanlar, hayatını bir inilti halinde geçirenler, milletine, vatanına hizmet edenler, din ve diyanetini omuzunda bayraklaştırıp yaşayanlar, küfür ve ilahattı yılandan çıyanla kaçar gibi kaçanlar, bütün bir hayat işleri endişe dolu yaşayanlar, Sizler için de Cenab-ı Hakk'ın saadet ve emniyeti vardır. Vadi Süfani ile buyuruyor ki: "Burada sancı çekenlere orada çektirmeyeceğim. Burada hiç sancı görmeyenlere benim için orada sancı çektireceğim." La ejmau beyne emneyn ve la ejmau beyne khaufeyn. Muhammed İbn Münkadir Radıyallahu Anh. Tabiinin büyüklerinden, Taym oymağından Ara sıra Aişe validemizin yanına gider akrabası. Maksura arkasından Efendimiz'den naklettiği şeyleri dinler. Bir miktar yıkılır kalır orada, yatar yuvarlanır, kendinden geçer. Ve sonra evine döner, sabahlara kadar ağlar. Mübarek anası sonu yedi yaşından beri bilmektedir. Yedi yaşından beri zaman zaman gözlerini yüce alemlere doğru dikep, dikip de bu rengi benzi sararıp solan çocuğunu tanımaktadır. Ömer ile beraber tanımaktadır. Kızıyla beraber tanımaktadır. Bir aile tamamen nur ailesidir. Bütün ailesini anası tanımaktadır. 20-25 yaşlarında durmadan hıçkıran, ağlayan delikanlının elinden tutar ve şöyledir: "Abi evladım, eğer çocukluğunu bilmeseydim, şu iniltilerinin arkasında bir günah olduğunu zannedecektim. Neye ağlarsın bu kadar abe evladım?" der. Bir gece öylesine bir hıçkırık koparır ki, hanımı yanında kalkar, rahat edecek halleri kalmamıştır. Arkadaşlarından birini çağıralım da bunun sesini dindirsin. Ebu Hazım'ı çağıralım. Ebu Hazım içeriye girince dostunu görür iyice ağlamaya başlar. İyice ağlamaya başlar. Dostum niçin ağlıyorsun? Hıçkırıklar konuşmasına müsaade etmez durmadan ağlar. Niçin ağlıyorsun abi dostum? Namaz kılarken bir ayet aklından geçti benim. Bu ayeti duyunca ödüm koptu benim diyor. Biz o ayetlerin hepsini duyuyoruz ama bu nasıl ödül ki bir türlü kopmuyor? Ödüm koptu diyor. Bu nasıl gönül taşıyoruz ki patlamıyor? O ayetleri duyuyoruz biz de duyuyoruz. Ağaç mı olduk hayvan mı olduk tesir etmiyor bize. Nedir o ağaç? ayet diyor. Hıçkırıklarını toparlayınca söylüyor. Ve bedâ lehum minallâhi mâ lem Allah'ın huzuruna gittikleri zaman, hiç hesap etmedikleri şeylerle karşı karşıya kalacaklar, diyor. Ben namaz niyaz derken Rabbim karşıma ne çıkaracak bilemiyorum, diyor. Ödüm koptu, diyor. Siz de duydunuz bunu. Siz de duydunuz işte. O da kalp taşıyordum. O da amen tübillah demiştim. O da la ilahe illallah demişti. Göz kırpan, yüz ekşiten sen de la ilahe illallah diyorsun. Bu مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ Hiç hesapta olmayan şeyler karşınıza çıkacak. El kaldırmışsınız, adım atmışsınız, bakış atfetmişsiniz, kelime şakırdatmışsınız, beklemediğiniz şeyler karşınıza çıkacak. Dini hayat olmuş, sükut etmişsiniz, oğlunuz kopmuş ateşin içine gitmiş, Kızınız parçalanmış, canavarların eline düşmüştü. sükut etmişsiniz. Beklemediğiniz şeyler karşınıza çıkacak. Vatan cayır cayır yanmış, alevi göklere tırmanmış, içinde evlat yanmış, iman yanmış, din yanmış, haysiyet yanmış, namus yanmış, ırz yanmış ve siz bunun karşısında müteessir olmamışsınız. Beklemediğiniz şeyler karşınıza çıkacak. Siz insan değil miydiniz? Vicdan taşımıyor muydunuz? Şu yangını görürken niçin paçayı sıvayıp içine girmediniz? Bir itfaiyeci kadar da kalp taşımıyor muydunuz? Başkaları sizin çocuklarınızı kafir yaparken, sokaklarınızda dün la ilahe illallah deyip bat cihad açanlar bugün, mau mau diye türkü tuttururken, lalineden tutar destan yazarken, siz neredeydiniz? Kalbiniz neredeydi? İmanınız neredeydi? Ve لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُ Beklemediğiniz şey karşınıza çıkacak. Ben de Muhammed İbn-i size nakletmiş olayım. Allah bu vadide de yar ve yardımcımız olsun. Asırlarca silveneçip yaşamış. Vanadolu'nun gülü ve zinet olmuş. Tehlikelerin baş gösterdiği yerde de karakol vazifesini, karakoldaki bekçi muhafız vazifesini yüklenmiş. Şu milleti Cenabı ı Hak ve perişan etmesin. Amin. Güldürsün bizi de beraber güldürsün. Aziz kılsın bizi de beraber aziz kılsın. Şahbahlaşma bu istikamette lütfuyla bizleri şeref yab Şu güne kadar işlediğimiz seyyahattan bizi muhafaza etmesin. Lillahil Fatiha.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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاجه أجمعين أما بعد فيا عباد الله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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أندعوا للرحمن ولدا وما يدفع, يدفع. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاه معدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي العاشري الكريم محترم مسلمين Burada yaşadığınız gibi kalkacaksınız. Kalktığınız şekilde topluluklar halinde tertip ve tanzim edileceksiniz. Kalktığınız gibi sevk edileceksiniz. Muttakiler cemaat cemaat cennete sevk edilecek. Mücrimler de fevç fevç cehenneme sevk edilecek. Fahri Kainat efendimizden Hakkın katında sesi ve sözü geçerli olan büyük şefaatçiden başka kimse elinizden tutamayacak. Sizin için tek yol, sizin için tek çıkar yol o sultanı şanla münasebete geçmek. Onunla bu günden bugünden tanışıklık içine geçmek, ona müracaat etmek, şekrinizle şemailinize kendinizi ona takdim etmek Zira o orada sizi tanıyacak kendinizi anlattığınız gibi, zira orada sizi tanıyacak elinizden tutacak münasebete geçtiğiniz gibi, onunla burada münasebet içinde olduğunuz kadar, ruhunuzda sık sık onunla temas ettiğiniz kadar, röyalarda onun dizleriyle diz dize geldiğiniz kadar, orada ona yaklaşma imkanını bulacaksınız. Tanışıklığınız şıklığınız kadar Resul Ekrem bize sallallahu aleyhi ve sellem'in usta Mizanın başında sizi tanırsa bizdendir diyecek ya Rabbi. Sıratın başında tanırsa sizi bizden diyecek. Köprünün başında tanınca bizden diyecek. Kevser havzunun başında tanıyacak da benden diyecek ya Rabbi. Ve siz ancak bu sayede kurtulacaksınız. Ağzını açmış ihtiyaç içinde kendisini dinleyen enes soruyor. Ya Resulallah orada sana çok ihtiyacım olacak. Ya benim orada sana çok ihtiyacım olacak. Nerede bulabilirim seni? Beni hazı kervanın başında arap. Beni imizanın başında arap. Beni köprünün başında arap. Ben bekçilik yapacağım buralarda. Ümmetim için bekçilik yapacağım buralarda. ...Sultan-ı Zişan Kayyim gibi başından ...elinden tutmak için... ...seni tanıtmak için... ...sahip çıkmak için... ...dünyadaki rehberliğini orada devam ettirmek için... ...önünde burada imam olduğu gibi orada da rehnuma olmak için... ...bekleyecek bu noktalarda senin... ...ve hiç burkuntusu meydana getiren şu hususu naklediyor. ...havzımın başında beklerken... Ferk ferk bana doğru gelirken, bir kısım kimseler sudan kovulan atlar gibi kovulacaklar. Üseyhabi Üseyhabi diyeceğim, benim ya yarabbi diyeceğim, ya yarabbi diyeceğim. Cenab-ı Hak bana diyecek ki, اِنَّكَنَا تَدْر۪يكُ مَا اَحْدَسُوا Bilemiyorsun ya Muhammed, senden sonra ne halt karıştırdıklarını bilemiyorsun. Cami cemaati terk ettiklerini bilemiyorsunuz... ...terlemez alınlar haline geldiklerini... ...müteessir olmayan vicdanlar haline geldiklerini... ...bilemiyorsun ya Muhammed... ...çok şeyler karıştırdılar... ...ve resul kendine dönüyor... Canım çıksın kendine dönüyor... ...ciddi bir ikizler için de şöyle diyor... ...ne diyeyim gayri, salih kul gibi derim... İnni kuntu aleyhim şehîden. Allah'ın başlarında şahit Hazreti İsa gibi derim. Allah onu hesaba çektiğinde şöyle diyecek. Kuntu aleyhim şehîden mâ dümtu Aralarında bulunduğu müddetçe durumlarını gözetledim. Tele mâ teveffeytani kuntu Sen beni alınca sen kaldın ya Rabbi. Muhammed gitti ama, Muhammed'in Allah'ı vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ve kuntu aleyhim rakiben felemma tevaffeyteni'' ''Beni vefat ettirdin de rakib olarak sen kaldın.'' ''İn tuadzibhum fe ''Eğer azap edersen onlar senin kulların Allah'ım.'' ''Eğer mağfiret edersen'' ''Fe inneke entel gafurur rahim'' ''Fe entel azizul gafur'' Eğer mağfiret edersen, aziz ve gafur olan sensin. Hakim ve olan sensin. Bağışlayıp cennetle serpiraz eden sensin. Aziz mümin, Resul-ü tanışıklığını kuvvetlendirmeye bak. Sözü ve sazı geçen Hz. Muhammed'le münasebete geç. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uğramadan felaha eremeyeceksin. Onu tanımadan, arkasında elfence divan durmadan, Mevlana havası içinde ben de şu dem, ben de şu dem demeden, kul oldum, kul oldum haykırmadan, kurtulamayacaksın mümkün değildir. Hazreti Muhammed'le münasebete geç. Kulluğun itiraf içinde Hazreti Muhammed'le münasebete geç. Ona intisab ettiğin, intisabını kuvvetlendirdiğin nisbette, olursa havuz-ı nebinin başından, Olmazsa sıratın başından yoksa mizanın başında birinden birinden elinden tutacak elinden tutacak seni kurtaracak. Saabi soruyor bizi nasıl tanıyacaksın ya Resulullah? Sizin herhangi birinizin beyaz at olsa, dorat olsa, kırat olsa nasıl tanırsınız? Ben de ümmetimi öyle tanırım. Nasıl tanırsın ya Resulullah? İnne <gülüyor> ümmeti gurran benim ümmetim başka ümmete benzemez. Onların alınları nur saçar, abdest uzunları pırıl pırıldır. Hayatları boyunca abdest alağına ala pırıl pırıl olmuştur. Alınlarından nur saçar, alınları pırıl pırıldır. Çok uzakta da görsem sanırım, o da bendendir derim, alırım diyoruz. Ya. Kendini tanıtmaya bak, secdeli çoğretmeye bak. Başını ya çok abdesti çok al, namaza çok gel, evini mescid kur, Resul-ü Ekrem'le tanışıklık içine gir. Allah senin yar ve yardımcın olsun. Ela ahsenel kelam. Elâinne ahsenel kelam. Kelâmülleri'l-melik-i'l-Aziz-i'l-Allâb. Kâmâ ve tebâreke ve teâlâ fülkelâm. قِرا الْقُرْآنَ فَسَمِّهِ لَهُ وَانْسُتِلْهُ لَكُم كُرَابًا <تُرَبُون> أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ Barakallah lana ve l Jamil Mutminin. Allah. Alhamdulillah hamdın kamiline kama emer. Aşhedun La ilahe illallah. Ve aşhedun Muhammedan abdhu ve resuluhu Nabiul Mutaaber. Taazzimli Nabihi ve tekrimli i Bakal <Sessizlik> Allah azze ve jale muzayilin muhkemra vaamira. Inna Allaha ve malaikatehu yusalluna al-nabi. Ya iu al-ladin amanu yusallu ali wa zallimu teslime nabbiik. Allahumma salli ala syyidina Rabbana, inna ka hamidum majid. Ve barikallah syyidina Muhammed ve alla al syyidina Muhammed. Kama barikallah syyidina Ibrahim ve alla al syyidina Ibrahim. Fil alamin Rabbana, inna ka hamidum <gülüyor> وان السحابة والتابعون خيار من والابرار وسلمت السيما كثيرا لا يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطيكا مين وين كنا دليل وحشرنا معهم بلطيكا مين يا ارحم الراحمين الله İbadallah, Allah, Allah'ın kulları. Allah'a kul olmakla serfiraz olan Allah'ın kulları. En büyük payeyi kullukta bilen ve bulan Allah'ın kulları. Dünyaya temenna karşısında Allah'a kul olup yüzünü yerlere süren Allah'ın kulları. İttakullah ve atî'ûh, Allah'a karşı çok saygılı olun. Büyüklüğü kadar Allah'a karşı saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun. İhtiyacınız kadar Allah'a karşı saygılı olun. Gınası kadar Allah'a karşı saygılı olun. Cennet ve cennet saadeti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'mru bil adli vel ihsani ve ita'idhi kurban Allah adaletle emrediyor. Doğruyu ve dürüstü yaşamakla, doğrunun ve dürüstün ifadesi olan muciz beyan Kur'an'ını hayat hayat kılmakla emrediyorum. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Heyecanlarınıza vakıf bulunuyor. Kalbinizin atışlarıyla mevcudiyetini size hissettiriyor yani ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, maddi manevi fedakarlıkta bulunup, ufkunuzda İslam'ın şahbal açması istikametinde gayre sarf etmekle sizi emrediyor. ve الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşit dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an, Hazreti Fahri kainatın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihatta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Zikzaklardan ve inhiraflardan kurtulasınız. Sırat-ı müstakimi bulasınız, emr-ı içinde yaşayıp cennete dahil olasınız. Akimiz salah, inna salata tenha'anil fahşai vel mumkerd. Ve La Ekber, Ve Allahu Ma Tesnawun, Salatullahu